Elhamdülillah. Hussalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Bilin ki kardeşler. allah Teala. Ayetinde. Şöyle buyuruyor. Kadınlar hakkında diyor ki Allahu Teala biz onları size sekinet olsun diye, rahatlık olsun diye yarattık. Başka ayette Allahu Teala diyor ki onlar sizin elbiseniz, siz de onların elbisesiniz. Elbisesisiniz. Dolayısıyla Allahu Teala kadınları ve erkekleri tabi gaye olarak, hedef olarak ona ibadet etsinler diye yarattı. Fakat Onları boş bırakmadı. Kadınların kendi haklarını verdi. İslam bunu beyan etti bize. Aynı şekilde erkeklerin de kendi haklarını verdi. Yine İslam bunu beyan etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların hakkı hakkında şöyle buyuruyor. Sahabenin bir tanesinde, bu daud'da geçtiği gibi. Tut'imuha iza akelt sen yediğin zaman onlarda yedireceksin. وَتَكْسُوهَا اِدَكْتَسَيْتِ Giydiğin zaman onlar da giydireceksin. Ve içtiğin zaman da onlara içireceksin. Dolayısıyla kadının hakkı ona nafaka vereceksin. Onun geçimine sen bakacaksın. Onun elbisesini, giyimini sen bakacaksın. Ve ona bir ev bulacaksın. Kadının hakkı budur. Aynı şekilde İslam'a göre kadın nasıl bir aileden geldiyse koca da o kadına o şekilde bakması şarttır. Eğer kadın zengin bir aileden geldiyse, zenginliğe alışmış ise kadın erkek de ona göre o zengin olan o kadına göre davranması gerekir. Dolayısıyla Yemeklerin e, fahir, yemeklerin e, lüks olanını vereceksin. Eğer zengin bir aileden geldiyse. E, elbiselerinin lüks olanını vereceksin. Eğer kadının e, e, hizmetçiye ihtiyacı varsa hizmetçi vereceksin. Bu zengin bir kadından e, aileden geldiyse. Aksi takdirde kadın zengin değil de fakir bir aileden geldiyse ona göre de ona öyle davranacaksın. Yani illa ona lüks şey vermene gerek yok o zaman. Ona münasip bir şekilde. Orta bir aileden geldiyse orta olarak ona nafakasını işte orta olarak vereceksin. İslam bütün bunlara riayet etmiştir. Ve kadın hastalandığı zaman ona yük yüklemeyeceksin. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kadının yüzüne vurmayacaksın. Peygamber yasaklıyor umum olarak. Ve kadının başkaları yanında, kadının hoşlanmadığı şeyleri söylemeyeceksin. Başkalarının yanında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları bize açıklıyor. Onu yani hoşlanmadığı şey başkalarının yanında azarlamayacaksın. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Enes radıyallahu teala anhu diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Bir defa dahi bana bunu niye böyle yaptın, şunu niye böyle yaptın dediğini işitmedim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ve kadına tabi adaletli davranacaksın. Eğer birden çok kadının varsa zaten adalet maruf. Bir kadının varsa yine adaletli davranacaksın. Dolayısıyla sana vacip olan, farz olan sana, Kadına münasip bir şekilde Allahu da dediği gibi uâşiruhun ne bilmaruf ona iyilikle, onlara iyilikle davranın. Çünkü Allahu Teala Kuranda böyle emrediyor. Onlara iyilikle davran. İyilik de nasıl olur? Demin zikrettiğim şekilde, demin zikrettiğim şekilde olur. Bunun dışında aynı şekilde kocanın da kadın üzerinde hakları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize beyan etmiş. Demiş ki bir kadın beş vakit namazını kılsa, orucunu tutsa ve kocasına da itaat etse Rabbinin cennetine girer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kadının kocasına itaat etmesi marufda, iyilikte, de, haramda değil tabi ki. Koca dese ki namaz kılma onda itaat olmaz. Koca kendisi namaz kılmazsa zaten ondan ayrılması lazım. Fakat bunun dışında güzel olan şeylerde, mubah olan şeylerde kadının kocasına itaat etmesi lazım. Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi bir kadın kocasından izinsiz dışarıya çıktığı zaman Dönene kadar melekler ona lanet eder diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kadına vacip olan kocasına itaat etmesi, izinsiz dışarıya çıkmaması, marufta onu mutlu etmesi. Aynı şekilde kocanın da, aynı şekilde kadının da kocasının üzerinde hakları var. Kişi böyle yaşadığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer birisinin başkasına secde etmeyi emretseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yani kocanın hakkı o kadar o kadar büyük. Kadının hakkı var, kocanın da hakkı var. Ee, kişi bunu Kur'an ve sünnetten öğrenirse hiçbir problem olmaz. Ve dediğim gibi e, birbirlerini kırmadan, hoşlanmadığı şeyleri söylemeden, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Aynı şekilde bazı, maalesef çok da oluyor, kocanın ve karanın haklarından bir tanesi de onların hoşlanmadığı şeyleri yapmamaktır. Yani sen misal diyeyim, sigara içiyorsan veya e, kadını rahatsız eden <gülüyor> şeyleri yapıyorsan, kadını, sigara kokusu kadını rahatsız eder veya soğan yiyorsan, misal diyeyim, örnek vereyim, kadını rahatsız eder. E, İslam'da bütün bunlar yasak ve eğer kadın gerçekten böyle şeylerden rahatsız oluyorsa hakime gidip Müslüman bir hakim İslam devletinde tabi bundan şikayetçi olması hakkı vardır ve kadının de hakimin de bunlara ayırt etme hakkı vardır. Dolayısıyla ne kadın rahatsız olduğu şeyleri yapacaksın ne de kadın senin rahatsız olduğun şeyleri e, yapacak bu, bu şeylere kişi riayet etmesi gerekir. Bu kadarlık e, yani eğer kişi Kur'an ve sünnete göre yaşarsa Allah'ın izniyle onda bir problem olmaz. Olsa da hemen çabuk çözülür. Ama yok kim bana ne dersen Kur'an ve sünnete uymazsan o zaman Allah göstermesin yani o evlilikte bereket kalmaz. Tabi e, kocanın başka bir yani kadının başka bir hakkı ise veya kocaya farz olan başka bir şey ise... E, kocanın karısına ve ehline namazı emretmesi, iyiliği emretmesi farzdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hepiniz çobansınız, ve hepiniz güttüğünüzden mesulsunuz. Koca ise ehlinden mesuldur, sorumludur. Dolayısıyla kocanın karısına, ehline namazı emretmesi, iyiliği emretmesi, zekatı veya diğer ibadetleri emretmesi farzdır. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ehline namazı emret ve kendinde namazda sabret. Kendinde devam et. Dolayısıyla erkeğin karısına, ehline emretmesi lazım iyilikleri Aynı şekilde kadın da kocasına iyilikleri hatırlatması lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki herhangi bir kadın gece kocasını kaldırdığı zaman namaza sabah namazına kaldırdığı zaman o kişinin sevabı o kadına da geçerlidir. Yani o namaz kıldığı kadar o kadın sevap almış olur. Dolayısıyla kişi karı koca birbirlerine iyiliği emredip kötülükten ne yetmesi gerekir Nam bu kadar. vassallallah ve aleyhissiynna muhammed ve ve bir komik bir şey var diyorlar ki işte kocanın karısını alması şeyler diyor ama diyor ayakkabı alması gerekmez diyorlar niye çünkü ayakkabı dışarıya çıkma hakkı yok diyorlar. Ayakkabı gerekmez diyor. kitaplarında yazıyor. Ancak zaruretten dolayı. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Size müsaade inşallah. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor>